Anton Çehov Hikayeler Baba Okuyan Akın Altan Oğlum, bugün kusuruma bakma, biraz içkiliyim. Meyhanenin önünden geçerken dayanamadım, uğradım. Hava sıcak olmasına rağmen iki küçük şişe bitirmişim. İhtiyar Musatov cebinden bir mendil çıkardı ve tıraşlı yüzünü sildi. Mendili tekrar cebine itinayla koydu. Oğlunun yüzüne bakmadan önce ona şunları söyledi. ''Yavrucuğum, sana bir dakikalığına uğradım. Pek önemli bir iş için, kusura bakma. Belli ki seni rahatsız ediyorum. Salı gününe kadar bana on ruble borç verebilir misin? Anlıyorsun değil mi? Dün ev kirasını ödemem gerekiyordu da. Ama param yok, yemin ederim.'' Genç Musatov bir şey söylemeden dışarıya çıktı. Kaldığı yazlığın sahibi ve birlikte oturdukları arkadaşlarıyla kapı arkasında fısıldaştılar. Üç dakika sonra geriye dönerek babasına bir on ruble uzattı. Yaşlı adam kağıt paraya bakmadan cebine koydu. ''Çok teşekkür ederim. Kusurama bakma, kendi derdimi anlatmaktan hatırımı da soramadım. ''Nasılsın oğlum? Uzun bir süredir görüşemiyoruz.'' ''Evet baba. Uzun zaman oldu. En son Paskalya'da görüşmüştük. Dört beş kez sana gelmeye niyetlendim ama bir türlü fırsat olmadı. Bu aralar işim çok yoğun. Bak oğul, aslında bu söylediklerim doğru değil. Hepsi yalan. Salı gününe dek dediğime bakma. O da yalan. Bana inanma.'' ''Borenka. Hiçbirine inanma. Benim gibi bir adamın ne işi olabilir ki?'' ''Benimki sorumsuzluktan ve alkoliklikten başka bir şey değil. Sonra bu kılıkla sokağa çıkmakta ayıp oluyor. Borenka bağışla beni oğlum. Sana küçük bir kızla acıklı mektuplar gönderip para istediğim için bana lütfen kızma. Para için teşekkür ederim. Yalnız mektuplara inanma. Hepsi yalandı. Senden para istemek hoşuma gidiyor sanma. Biliyorum. Senin de iki yakan bir araya gelmiyor.'' ''Karnını zor doyuruyorsun ama bende gurur yok. Başka ne yapabilirim? O kadar aşağılığım ki bir benzerim daha yoktur. Borenka oğlum beni bağışla lütfen. Çünkü sana gerçekleri gizlemeden söylüyorum. Şu melek yüzüne bakarken içim sızlıyor. Benim saf, iyi niyetli oğlum.'' Bir dakika sessizlik içinde geçti. Sonra yaşlı adam derin derin iç çekti. Oğlum, bana bir bira ısmarlar mısın desem, bana kızar mısın? Oğlu dışarı çıktı. Kapı arkasında yeniden fısıldaşmalar başladı. Biraz sonra birayı getirdikleri zaman adam birden canlandı. Tavırları değişti. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Geçenlerde at yarışlarına gitmiştik. Üç kişiydik. Birer ruble koyup şustrayı üzerine oynadık. Allah şustrayıdan razı olsun. Bir rubleye 32 ruble aldık. ''Ne yapayım? Yarışa gitmezsem olmuyor. Hem zevkli de...'' ''Bizim hanım yarışlara her gidişimde bana çok kızar. Ben yine de onu dinlemem giderim. Kim ne derse desin. Seviyorum.'' Sarı saçlı, soluk yüzlü bir genç olan Boris, odada bir köşeden öbürüne gidip geliyor, ağzından tek söz çıkmadan babasını dinliyordu. Yaşlı adam öksürmek için konuşmasını kesince ona yaklaşarak dedi ki, ''Babacığım...'' ''Geçenlerde bir çift ayakkabı almıştım. Ayağıma biraz dar geliyor. İstersen onları sana vereyim. Ucuza bırakırım.'' Adam yüzünü ekşitti ve oğluna ''Tamam, yalnız indirim kabul etmem. Aldığım fiyata olsun.'' dedi. ''Peki, para istemiyorum.'' Boris Karyola'nın altına uzandı. Oradan yeni ayakkabıları çıkardı. Yaşlı babaysa kendisine ait olmadığı her halinden belli olan çizmelerini ayaklarından çıkararak yeni ayakkabıları giymeye başladı. ''Ayağıma tam huydu. Artık bunlar benim öyle değil mi? Salı günü emekli aylığımı alınca parasını gönderirim.'' Sonra gene ağlamaklı bir sesle ''Yalan söylüyorum. At yarışları da, emekli aylığı da yalan. Sen de beni kandırıyorsun Borenka. Güttüğün cömert siyaseti anlamıyor değilim. Beyninin içini okuyorum oğlum senin. Ayakkabılar ayağına niçin dar geldi biliyor musun?'' ''Ruhun zengin de ondan.'' ''Ah Borya, Borya, her şeyi anlıyorum, her şeyi görüyorum.'' Borenka konuyu değiştirmek için ''Yeni bir daireye taşındınız değil mi?'' diye sordu. ''Evet oğlum, taşındık, her ay yeni bir yere taşınıyoruz. Bizim hanımın huyu böyle, aynı yerde uzun süre kalamaz.'' ''Geçenlerde eski evinize gitmiştim. Sizi yazlığa çağırmak istiyordum. Sağlığınız için biraz temiz havada yaşamak fena olmaz.'' diye düşündüm. Yaşlı adam elini silkti. ''Olmaz. Benim hanım kızar. Ben de istemem. Yüz kere beni uçurumdan çıkarmaya çalıştınız. Ben de çalıştım. Ama boşuna. Bırakın artık yakamı. Uçurumun dibinde kalıp öleyim. İşte şurada seninle oturuyorum.'' Melek yüzünü seyrediyorum ama yine de bir şey beni o cehenneme benzer eve çekiyor. Ne yapayım? Kader. Çölün ortasında gül olur mu? Israr etme oğlum, bu iş olmaz. De, artık kalkayım. Yolcu yolunda gerek. O zaman biraz bekler misin baba? Seni geçireyim. Hem şehre de gitmem gerekiyor. Yaşlı adamla oğlu paltolarını giydiler ve dışarı çıktılar. Yola koyuldukları vakit akşam olmuştu. Evlerin ışıkları parıl parıl parlıyordu. Baba, ''Borenka, oğlum, ben seni resmen soydum, zavallı evlatlarım. Benim gibi bir babanız olduğu için ne kadar şanssızsınız. Size yalan söyleyemiyorum. Tanrım bu yüzsüz tavırlarım daha ne kadar sürecek?'' Seni soydum, arkadaşlarının yanında utandırdım. Kardeşlerini de böyle soyup utandırıyorum. Dün içine düştüğüm bu durumu görmeliydin. Senden gizleyecek değilim. Bizim eve hanımın tanıdıkları gelmişti. Birlikte oturup içki içtik. Sizleri öyle bir karaladım ki hiç sorma. Beni terk ettiler. Bakmıyorlar diye demediğimi bırakmadım. Gözyaşlarımla sözde kadınları kendime acındıracaktım kendimi zavallı bir baba gibi görmek istedim. Huyum kurusun. Kendi hatalarımı çocuklarıma mal ettim. Ama Borenka, yüzüne karşı yalan söyleyemem. Senden hiçbir şey saklayamam. Buraya gelince yine atıp tutacaktım. Seninle karşılaşıp uysallığını, iyi yürekliliğini görünce dilim tutuldu. Vicdanım alt üst oldu. Birden bire değiştim. Neyse babacığım, ''Bırakın bunları da başka şeylerden söz edelim.'' Ancak yaşlı adam onu dinlemiyordu. ''Tanrım, bana ne güzel çocuklar verdin.'' dedi. ''Şükür sana, altın gibi evlatlarım var. Bunları benim gibi yoldan çıkmışlara değil, iyi yürekli, duyguları olanlara vermeliydin. Ben onlara layık bir baba değilim.'' Önünde düğme olan kasketini başından çıkardı. Birkaç kez istavros çıkardı. Sanki kutsal tasvir arıyormuşçasına çevresine bakınarak ''Şükür sana Tanrım'' diye içini çekti. Mükemmel, eşi bulunmaz çocuklar. Üç oğlum var, üçü de birbirinden iyi. Hiçbiri ağzına içki koymaz, hepsi de ağırbaşlı, akıllı insanlar. Arabacı, bu söylediklerimi duyuyor musun? Grişam öyle zeki bir çocuk ki, on kişiye bedel, Fransızca ve Almanca bilir. ''Onun yanında avukatlar halt etmiş. Konuşmasını dinlerken dalar gidersin. Yavrularım benim. İnanamıyorum. Siz benim çocuklarım mısınız? Sen Borenka. Çok çile çektin. Durmadan senden para istiyorum. İstemeye de devam edeceğim gibi. Bir işe yaramıyorum ama para veriyorsun. Geçen gün sana kendimi acındıran bir mektup göndermiştim. Hastalığımdan bahsediyordum.'' ''Aslında hepsi yalan. Senden istediğim para rom içmek içindi. Sen de gönderdin. Gırışa da çilekeşin biri. Yavrucuğum. Perşembe günü onun çalıştığı daireye gitmiştim. Sarhoştum. Üstüm başım dökülüyordu. Ağzımda leş gibi kokuyordu. Kaba saba sözlerle doğruca masasına yaklaştım. Oysa çevresinde müdürü, iş için gelenler vardı.'' Ona başkalarının yanında yaşam boyu silemeyeceği bir leke sürdüm. Ama yavrucak ağzını bile açmadı. Birazcık yüzü sarardı, o kadar. Sonra gülümsedi. Bir şey olmamış gibi bana yaklaştı. Hatta beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Sonra evime kadar götürdü. Ağzını açıp tek söz bile söylemedi. Oysa zavallıdan daha çok para alıyorum. Ya kardeşin şaşaya ne demeli? ''O da gariban. Biliyorsun, soylu bir ailenin, bir albayın kızıyla evlendi. Drahoması iyi. Evlenince beni düşünmez sanıyordum. Oysa düğünden sonra ilk benim ziyaretime geldi. Hem de o çukura. Yemin ederim.'' Yaşlı adam hıçkırmaya başladı. Ardındansa hemen güldü. Belli ki duygu karmaşası yaşıyordu. <gülüyor> o sırada rendelenmiş havuçla kızarmış balık yiyorduk. Evde ağır bir koku vardı. İçkili olduğum için divana uzanmıştım. Hanım yüzü kızararak gençleri karşıladı. Kısaca rezillik, Şaşa yine aldırış etmedi. ''Evet, bizim Şaşa iyi çocuktur.'' dedi Boris. ''Evet, üzerine yoktur. Hepiniz altın gibi çocuklarsınız. Sen de, Şaşa da, Sonya da.'' Hepinize neler çektiriyorum. Benim yüzümden utanıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Şimdiye dek bana kötü gözle bakmadınız. Keşke iyi bir baba olsaydım. Ne gezer? Şimdi, Tanrı'ya şükür, eski halim kalmadı. Oysa siz daha küçükken, kendime müthiş güvenirdim. Geceleri kulüpten eve döndüğümde, fazla masraf yapıyor diye rahmetli annenize çıkışır dururdum. Bütün gece zavallının başının etini yerdim. Kimi zaman sabahları kardeşlerinle sen kalkıp okula giderdiniz. Bense hala söylenirdim. Okuldan döndüğünüzde ben hala uyuyor olurdum. Ben uyanmadan yemeğe oturmaya cesaret edemezdiniz. Yemekte yine aynı teraneler. Unutmamışsınızdır herhalde. İşte durum bundan ibaret. Bana katlandığınız için Tanrı sizi korusun. Arabacı dur. Yaşlı adam arabadan indi. Meyhaneye doğru ilerledi. Yarım saat sonra geri döndü. Sarhoş sarhoş öksürerek oğlunun yanına oturdu. E, Sonya nerede? Hala yatılı okulda mı? diye sordu. Hayır, okulu mayıs'ta bitti. Şimdi Şaşa'nın kaynanasıyla birlikte oturuyor. Şuna bakın. O da abilerinin yolunda gidiyor desene. Aferin kıza. Ah Borenka, kızcağızın annesi yok ki sevinsin. Peki, benim nasıl yaşadığımı, bu durumumu biliyor mu? Boris karşılık vermedi. İkisi de beş dakika derin bir sessizliğe gömüldü. O sırada yaşlı adam ağlamaya başladı. Severim onu Borenka, severim, dedi. Biricik kızım, onu bir görebilsem... Olur mu dersin Borenka? Görebilir miyim? Elbette. istediğin zaman. Gerçekten mi? Buna karşı çıkmaz mı? Yok canım. Sen onun babası değil misin? O da zaten seni görmek istiyordu. Doğru mu söylüyorsun? İşte benim çocuklarım. Duyuyor musun arabacı? Borenka, ne olur şu işi hallet. Sonia artık genç kızı olmuştur. Böyle tatlı bir hanıma, şu kötü kılığımla görünmek istemem. Gel bu işi şöyle yapalım Borenka. Birkaç gün meyhaneye gitmem. Böylece şu lanet suratımda biraz kendini toparlar. Sonra sana gelirim. Sen gizilerinden birini bir süreliğine bana verirsin. Tıraş olurum, saçlarımı kestiririm. Sen onu kendi evine getirirsin. Olur mu? Elbette baba. Sen içini ferah tut. ''Arabacı dur!'' Yaşlı adam yine arabadan inip meyhaneye koştu. Boris'le birlikte eve gelinceye dek böyle birkaç kez arabadan indi. Oğlu onu her seferinde sabırla bekledi. Arabayı gönderdikten sonra uzun ve pis sokakta yürümeye başladılar. Babasının bir kadınla birlikte yaşadığı eve gidiyorlardı. Bu esnada babanın yüzü utancından kıpkırmızı olmuştu. Baba kendini suçlu hissediyordu. Çekinerek öksürdü. Borenka'ya... ''Oğlum, eğer bizim hanım surat asıp ileri geri konuşursa sen sakın aldırma. Olabildiğince sakin ol. Cahil ve küstahtır ama iyi ve sıcak kalpli bir kadındır.'' Uzun bir aldudan geçtiler. Önlerinde karanlık bir sofa vardı. Gıcırdatarak açtıkları kapının ardından yemek kokusu, bir takım keskin kadın sesleri geldi. Sofadan mutfağa geçerken, Boris... Koyu bir dumandan, üzerine çamaşır asılı ipten, deliklerden kıvılcım saçan semaver borusundan başka bir şey görmedi. Alçak tabanlı, küçük bir odaya eğilerek girerlerken, babası oğluna, ''İşte bizim hücre!'' dedi. İçeride, masa başında üç kadın oturmuş, kahvaltı ediyorlardı. Yeni gelen konuğu görünce birbiriyle bakıştılar, yemek yemeği bıraktılar. Yaşlı adamın karısı olması gereken bayan, sert bir sesle, e, istediğini aldın mı?'' diye sordu. ''Aldım, aldım. Boris, buyur otur bakalım. Bak delikanlı, bizim burada her şey basittir. Yaşantımız hep böyledir.'' Adam anlamsız bir telaşa kapılmış gibiydi. Bir yandan oğlundan utanırken, bir yandan da kadınların yanında bırakılmış, mutsuz bir baba rolünü oynamak istiyordu. ''Evet delikanlı.'' ''Burada basit, gösterişsiz bir yaşam süreriz. İçimiz dışımız birdir. Sizler gibi göz boyamayı sevmeyiz.'' ''Ya işte. Ne dersin? Vodka içer miyiz?'' Kadınlardan biri içini çekerek, ''Ben de mantarın yanında biraz vodka içerim.'' dedi. ''İvan Gerasimç, beyefendiye ısrar edin. Belki o da bizimle içmek ister.'' Kadın kibar olmaya çalışıyor ama konuşma tarzı onun cahil olduğunu belli ediyordu. Yaşlı adam oğlunun yüzüne bakmadan ''Haydi delikanlı sen de iç. Soframızda likör, şarap olmaz. Ne yapacaksın? Bizim yaşantımızda böyle işte.'' Misafir bayanlardan biri ''Evimizden hoşlanmamış olabilir. Yok canım, olur mu öyle şey? Neden içmesin?'' Boris babasını incitmemek için kendisine doldurulan kadehi aldı. Sessizce yudumlamaya başladı. Semaver geldiği zaman da yine sesini çıkarmadı. Yüzünde aynı hüzünlü ifade olsa da babasının hoşuna gitsin diye berbat çaydan iki fincan içti. Bu arada babasının birlikte yaşadığı kadın, bu dünyada anne ve babasına bakmayan evladın dinsiz, katı yürekli olduğunu söyledi. Boris bu iğneli konuşmayı sessizlik içinde dinledi. Hayli kafayı bulmuş olan baba her zamanki coşkulu, sarhoş havasına girerek, ''Şimdi senin aklında neler geçirdiğini biliyorum, genç adam.'' dedi. ''Benim batağa saplanmış, düşkün, zavallı bir adam olduğumu düşünüyorsundur. Oysa benim yaşantım seninkinden daha normal. Hiç kimseye ihtiyacım yok ve, ve kendimi kimsenin önünde alçaltmak niyetinde değilim. Bana acıyarak bakan çocuklara kızacağımı iyi bil.'' Çaydan sonra sardalye balığını temizleyip üzerine çentilmiş soğan serpmek öyle hoşuna gitti ki duygulanarak gözleri doldu. Yeniden at yarışlarından, kazandığı paralardan, bir gün önce 16 ruble verip satın aldığı panama şapkadan söz etti. Sardalye yiyip vodka içtiği gibi aynı yalanlara devam ediyordu. Boris hoş olmayan bu ortamda bir saat kadar hiç sesini çıkarmadan oturdu. Eve gitme vaktinin geldiğini söyleyerek ayağa kalktı. Yaşlı adam ona kibirle bakarak, ''Seni daha fazla tutacak değilim.'' dedi. ''Bak delikanlı, senin hoşuna gidecek şekilde yaşamıyorsam kusuruma bakma.'' Ortamda kadınların olmasından dolayı havası yerindeydi. Omuzlarını dikleştirdi ve bir of çekti. Oğlunu dış kapıya doğru geçirirken, ''Güle güle oğlum, hoşça kal.'' dedi. Karanlık sofaya varınca da yüzünü oğlunun yerine dayadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Son yayı bir görebilsem, Borenka, ne olur bu işi hallet oğlum. Tıraş olurum. Vereceğin giysi giyerim. Ciddi bir yüz takınırım. Kızımın yanında sessizce otururum. Söz veriyorum, hiç sesimi çıkarmam. Ardından kadın sesleri gelen kapıya ürkek ürkek baktı. Hıçkırıklarını kesti ve yüksek sesle ''Güle güle oğlum, hoşça kal'' dedi. Borenka babasının evinden uzaklaşırken kız kardeşi Sonya ile babasının buluşturulmasıyla ilgili planları düşünmeye başladı. Babasını acıyordu. Evlat olarak ona bir iyilik yapması gerekiyordu. İçinden ''Ne yaparsan yap baba'' Yine de seni seviyorum. İstediğini de yapacağım. Yeter ki sen ömrünün bu son günlerinde mutlu ol, dedi. Kendi kendine bunları düşünürken de gözlerinden yaş süzüldü. Karanlık sokaklarda yürüyüp gitti. Son